Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Merhaba Bugün stüdyoda Alp Orçun, ben de Erya Tolgay ve tabii konuğumuz var. Mimar Ali Erkurt. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk, hoş geldiniz, hoş bulduk. Ee, Ali Bey, İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitirdikten sonra lisans üstü tezinizi Profesör e, Doğan Kuban'la yaptınız. Evet, evet. evet <gülüyor> 45 Doğan yıllık profesyonel bir e, çalışma hayatınız yani var. Evet, 45 yıl geçti. <gülüyor> Ama eşiniz, okuldaşınız ve meslektaşınız Berin Hanım'la beraber çalışıyorsunuz. Evet, Tüm evet. çalışmalarınızda beraber. Okulu da beraber bitirdik. Master programımızı Doğan Bey'le evet. birlikte yapmıştık. Buradan selam yolluyorum Berine, sevgili evet. Berine. Çünkü onun da burada olması gerekiyor ama zamanımız kısa, sizi ağırlıyoruz sadece. E, bu kadar yerde iyi. Evet. Şimdi yaz, kış Büyükada'dasınız. Ayrıca 1950'lerden kalan, yani oradan o zamandan kalan bir evi de restore ettiğiniz evet. şeyde yaşıyorsunuz. Dönem evinde diyorsun. Şimdi e, e, geçtiğimiz hafta adalarda e, böyle cumartesi 7 saatlik pazar günü de 4-5 saat süren 1 bölü bin koruma amaçlı imar planları ile ilgili toplantılar yapıldı. Adar Belediyesi'nde yapıldı bu toplantılar. Özellikle sivil girişimin STK'ların yoğun talebiyle gerçekleşti bu toplantı Doğru. ve Kent Konseyi'nin Mimarlık ve Şehircilik Çalışma Grubu'nun hazırladığı değerlendirme raporu bu toplantı için aydınlatıcı ve yol gösterici oldu. Bu, evet. Katılım sağlandı nihayet diyeyim. Evet bu çok çok güzel bir haber şu anda. Bugüne kadar bu mikrofonlardan ve genellikle basından yansıyan haberlerin bence en iyisi bu. Katılım sağlandı, katılım başladı. Bu iyi bir, çok iyi bir başlangıç ama her şey daha tamam değil tabii ki. Evet. Evet şimdi bu e, katılım yolunda olumlu adımlar atıldığı konusundaki görüşlerinizden sonra evet. bu sağlanmadan önce ki döneme bir dönüp bakalım da bundan sonra neleri iyileştireceğimiz bu katılım sayesinde ortaya çıksın. 1 bölü 5000 planın e, koruma Hı -hı. amacıyla... Uyumsuz yönleri nelerdi sizce? Yani raporu soruyorum aslında. Tabii tabii şöyle söyleyeyim size. En önemli e, konu bizim için tabii ki e, koruma amaçlı hazırlanmış olan bir planın koruma vizyonudur. Yani planın e, korumaya nasıl baktığıdır. Bir e, bölü beş bin plan e, koruma konusunda e, ki genel bakışında hangi e, sorunları taşıyordu diye soruyorsunuz aslında. Evet evet. Ee, şöyle bir yak, genel yaklaşım var, ee, korumacılarda değil ama koruma planı yapan e, otoritelerde daha çok yaklaşım bu yaklaşım. Yani aslında pürüten düşünen korumacılar bunu böyle düşünmez. Ee, bir şeyi koruyorsak onu e, bir şekilde kullanarak korumamız gerekir derler. Aslında gayet kulağa hoş gelen de doğru da bir tarafı vardır bunun. Tabii ki kullanacaksınız ama e, her e, koruyacağınız şeyin fonksiyonu e, nedir ona bir bak, bakarak karar vermeniz gerekiyor. Esas dağdalarda korunacak olan şey bir konut şey mirasıdır. Bir kültürel mirastır ama bunu esası koruttur. Aslında bunların tabii ki bir konut olarak korunması söz konusu olmalıydı. Koruma kullanma dengesi diye bir şeyden bahsediyoruz. Yani bunun koruma lehine olmasını düşünüyoruz. Belki bu iki kavramın bu kadar böyle eşit alanlarda eşit şekilde karşı karşıya gelmesi de sorunlu. Çünkü Korunacak şey, koruma birincildir, e, Kullanma ikinci ildir. İkisi birbirleriyle yarışmamalıdır. Önce koruma demek zorundayız. E, binalara, e, burada işte şöyle bir problem var. E, bir bölü beş bin plan, e, turizm esaslı. Daha doğrusu çok basit bir turizm anlayışıyla turizm esaslı. E, yeme, içme, yatma, kalkma turizminden öteye gitmeyen bir turizm amacıyla hazırlanmış bir plan. Bunun vizyonu, korumadan çok turizm. Yani mevcudu turizmle koruyabilir miyiz diyen bir plan. Bunun getirdiği yansımalar tabii ki bir bölü bine de, e, bine, bine de etkilemiş vaziyette. Şimdi burada e, gene buna rağmen e, plancıları e, şu anlamda kutlamak istiyorum. Çünkü kentsel SİT'te yapmış oldukları korumaya yönelik almış olduğu kısıtlar ve tedbirler aslında sitin genel olarak aşırı derecede yapılaşmasını tamamen etkileyecek. Yani yapılaşmamasını sağlıyor. Yapılaşmayı engelliyor. Hı hı. Çünkü bir a, kat yüksekliği sınırı var. Bir de 200 metrekareden fazla bina yapamama sınırı var. Ee, bütün bunlar önce insanların da bilmeden ve planları tanımadan işte bu katılımın açılmamasından kaynaklanıyor. Büyük endişeler doğurdu. 200 metrekare lafı, 2000 metrekareden önceki büyük parsellerin yapılaşma koşulları falan. Şimdi bu endişeleri hala taşıyoruz ama katılımı açıldıktan sonra artık şunu görmeye başladık. Tek tek e, her şeyi incelemeye, üzerinde tartışmaya, fikir geliştirmeye başladık. Bu bizi iyimserleştiriyor çünkü çözüm bulmaya başladık. Ve çözümü belediyeyle, e, kurulla, e, uzmanlarla, STK'larla paylaşma imkanını bulduk. Bunu bulmamızın nedeni bunu bize sağlayan şey önce sivil toplumun tepkisi oldu. Konuyu biraz değiştirdim galiba ama zarar yok. yok. yok önce iyi. sivil toplumun baskısı oldu. Sivil toplum çünkü bu planın bilgilerini korumaca yaklaşıma <gülüyor> yani planı saklama yaklaşımına karşı bir tepki gösterdi. Tepkisini gösterirken bazı noktalarda doğru olmayan, yanlış anlaşılan ölçüsüz bazı da, şeyler de olmuş olabilir ama sonuçta hangi e, niyetle hareket etmiş olurlarsa olsunlar ortalığı ayağa kaldıran bir e, şey yok. Üzerinde perdesi olan her şeyde yanlış anlaşma evet. olur zaten. Tabii ki. Evet. Olay şimdi netleştikçe herkesin kafası netleşiyor. Plan netleşiyor bir kere. Çünkü Hı. niye? Plan netleşiyor. Plan, plan, plan, plan bir tek tarafın yaptığı bir plan olmaktan çıkma yoluna girdi mi diyebiliriz? Girdi. Giriyor. Yavaş yavaş giriyor hatta plancı ve plan yapıcılara diyorlar ki, söyleyin biz bir daha bakalım diyorlar. Kurul, siz söyleyin biz bir daha bakalım diyorlar. Şimdi bunları Kent Konseyi mi yaptı, bunları belediye mi yaptı, bunları STK mi yaptı? Bunları hepsi yaptı. Herkes sırasıyla sahnede yerini alıyor. Önce STK'ların ortaya çıkışı. Arkasından Kent Konseyi gibi halkla resmi kurumlar, kamu arasında arayüz olacak bir kuruluşun görevini yapmaya başlaması bunun içinde kent konseyinin yürütme kurulunu ve ta başından evet. itibaren herkesi sayıyorum bizim çalışma arkadaşlarımıza kadar kent konseyi başkanından başlıyor değerli çalışma arkadaşlarımın hepsi bunun içindeydi arkasından belediyenin bütün en üst kademesinden en imarın en imarda çalışan bütün arkadaşların ve başkanın kendisinin bu konuyu artık e, hepimiz birlikte tartışalım demesi ve buyurun bilgiler burada her şey tartışılabilir durumda deyip plancıyı ve ve bizi e, ve STK'ları bir masanın etrafına toplaması. Bunların hepsini iyi karşılamamız lazım, iyimser karşılamamız lazım. Buradan bir şey çıkar. Evet, 2011'den beri bu süreç var. Keşke bütün bu süreç 2011'de başlasaydı. Çünkü 7 saatlik süren toplantının en önemli... E, ...herkes, her taraf için, plancılar, belediye tarafı, STK'lar için de... ...bir tek katılımın ne kadar önemli olduğunu gördük. Çünkü her tarafın, bütün karşı tarafların da birbirinin de fark etmediği önemli noktalar saptandı. Tabii. Karşı tarafta yani plancı da, aa bu evet dedi. Tabi. Tabii. Çevre koruma da evet dedi. Tabii. Ee, Kent konseyi de Hı. ve biz STK'lar ve sivil olarak da evet bu noktalar evet. kalmış dedi. Şimdiye kadar yapılmış çalışmaların çok daha üstünde kapılar açıldı. Çok bu doğru söylüyorsunuz. Bu e, değeri bir kere hiç çok... unutmayalım ve hep buradan yol alacağımızı da hatırlayalım. Çok doğru söylüyorsunuz. 2011'den beri bir kere şeyde duran, e, internet sayfalarında yer alan, açık arşivlerde gözüken bir raporun ve bir planın yani bu koruma amaçlı hmm. imar planının bir bölü binden bahsediyorum. Altı hmm. senedir tartışılmamış, doğru dürüst tartışılmamış, üzerinde fikir bile yürütülmemiş, bir tek makale bile yazılmamış olması... Bir kere herkesin bir e, bu konuda eksikliğidir. eksikliğidir. Evet. Kimse kimseye fazla da yüklenmesin. Hı hı. Biz burada e, kendi açımızdan kendimize bir kere yüklenelim. Evet. E, kendi temsilen, meslektaşlar kendi olarak, kendi olarak önce söylüyorum. Kendi temsil, temsil. <gülüyor> temsil ediyorum <gülüyor> ama önce bütün hı. meslektaşlarımı temsil ediyorum. Hı. Bütün şehirciler odasındaki arkadaşlarım da aynı şeyi, evet. onlar için de aynı şeyi söylüyorum. E, konu orada bir şekilde açık aslında varmış. Biz bunu görmemezlikten mi geldik? Üstünde mi durmadık? Tembellik mi ettik? Bütün bunların hepsi öz eleştiri olarak kabul edilir. Ama hiçbir şey mazeret değildir. Bugün bu noktadan ortaya çıkışı e, ve bu, bu, bu, bu, bu şeye gelmemiz, bu sekanslara gelmemiz e, son düzlükte hepimizin biraz sonunda aklıma geliyor galiba. Son çıkış köprüden önceki. Evet, son çıkış. Köprüden son, önce son çıkış demişti arkadaşımız. Değil mi? Bakanlıktan, şeyden, İler Bankası'ndan çok doğru. Son çıkış. O nedir? Son çıkış. Şurada kurulda önümüzde 3-5 ay veya ona benzer bir süre kaldı. Ne yapabilirdik? Biz ne yaptık yahu deyip geri dönüp bakıyoruz şu halimizle. Bir orada bu şeyi artık bir bölübindik planda elimizde olduğuna göre ve sizin de bu raporunuzu evet. o planı ile aldığına göre. Evet. E, bir bölübinde gerek yaklaşım olarak hı hı. önce... Yani 1 bölü 5000'in amaçlarına uygunsuzluk açısından hı hı. da gerekse öngörüler açısından da, yani şu şöyle yapılsın denen plan hı hı. notları dediğimiz noktalarda. Evet. Biz neyi isteyeceğiz? Biz neyi istiyoruz? Valla şöyle. Ya bunu kamuoyunun ha, bilmesi evet. lazım. Evet. Biz, biz öğrendik de. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, özetlemeye çalışayım. Şimdi 1 bölü 5000'de demin bahsettiğim vizyon meselesi vardı. Şimdi vizyonu bu saatten sonra değiştirmek, 1 bölü 5000'i değiştirmek için bir müracaatta bulunmak ve çok uzun süren prosedürlere girmek demektir. Bunun çaresi vardır ama bu bize büyük maliyetler getirir. 1 bölü 5000'in bu vizyonunun bugün yeniden ele alınması söz konusu değil ama bakanlık tarafından öncelikle şunu söyleyeyim, plan 3 bölümde ele alınmış, Hı. kentsel sit doğal sit ve dolga alanları ve çakışan e, alanlar. şeyle e, Çakışan alanlar. Bizim şu anda esas çok çok konuştuğumuz konu kentsel sit bölümü. Kentsel siti konuşuyoruz. Ama bunun yanında bir doğal sit var. Ormanlar var. E, kıyılar var. E, e, bu alanlara getirilmiş fonksiyonlar var. Ve bizim çok çok eleştirdiğimiz konulardan biri bu, bu alanlara getirilmiş olan. Evet. evet. Bölünmüş bu planın. Hı. Evet. bu alanlara getirilen turizm Fonksiyon. Mesela bir rekreasyon alanlarından bahsediyor. Mücahet. Bu Zaten şu anda <gülüyor> kendiliğinden rekreasyon alanı haline gelmiş olan adanın... ...daha da günübirlik turizme açılması iyice yönetilemez hale getirecek. Bu bir. İkincisi, şeylerin tematik alanlar şeklinde her adaya verilmiş olan bir şey var. Daha önce arkadaşlarım bu mikrofondan bunları anlattılar. Tek tek açıklamayacağım ama... Adaların bir karakter getirmekten bahsediyor. Yani adalar sit alanı olmakla zaten yeterince bir karaktere sahip. O karakter, o karakteri bundan sonra bizim tayin etmemize gerek yok. Kendi karakteri olan bir yer zaten sit alanı olabilir. Ona kültürel, bu ada kültür adası olsun, bu ada piknik adası olsun, öbür burada sağlık adası olsun denemez. Bütün bunları şimdi yeniden ele almanın bir mevzuat yolu açıldı. Onu geçen gün, hatırlar mısınız siz de vardınız, Başkan e, Atilla Bey e, toplantıda bahsetti. O da şu, şu anda e, Kültür ve Şehircilik Bakanlığı'nın tasdikinden e, projesi bu. Kültür ve e, Şehircilik Bakanlığı işin bu bölümüne bakıyor. E, koruma e, kurulu ise kentsel sitelerle ilgili kararlarda e, ve biz onlarla daha çok muhatap oluyoruz. Kıyı kenar çizgilerinin yeniden, kıyı kenar çizgilerinin güncellenmesi ve e, bir böyle beş bin ve bin ala ilgili kararlarınızın e, da bu güncelleme ve yeni sunacağınız e, raporlarla yeniden bize sunulması da, dan bahsediyor. Evet. Şimdi bizim burada dahil olabileceğimiz, kararlara etkili olabileceğimiz bir alan çıkıyor önümüze. Hı -hı. Bunu da bizim yapabileceğimiz kişiler tabii ki plancı, mü plan müellifidir, belediyedir oturup bunları konuşmamız lazım nedir bu tematik alanlar nedir bu e, rekreasyon alanları e, bu tarz bir turizme ihtiyacımız var mıyı sorgulamamız lazım kentsel sit alanında ise e, 500 metrekarelik alanlarda 500 metrekarelik parsellerde turizm e, amaçlı pan, yani ...pansiyonculuğu özendiren... E, kararı çok iyi gözden geçirilmesi evet. ger gerekiyor böyle bir karar yok aslında Şeyde, ilçe belediyesinin sunduğu projede yok. Hatta sadece bunun bir pansiyonculuk yapılabilir değinmesi var bir bölü beş binde. İlçe belediyesi bunu hiç olmazsa sınırlayalım, ucu açık olmasın deyip bin metrekare olmasını istemiş. Büyükşehir Belediyesi'nden çıkan son versiyon kurula giden de, de bu beş indirilmiş. Bu bin iki yüz elli adet parselin istenirse pansiyon olmasını şey yapıyor. Bunun yanında tabii bir tekım tedbirler koymuşlar. Komşularından muvaffakat alacaksın. Şu kurallara uyacaksın falan ama bu tatbikatta kontrol Öyle edilemediği takdirde mi? hızlı bir şekilde pansiyonculuğu teşvik eder. Bu planlarda biraz demodelik yok mu? Kimse alınmasın. Yani Hı -hı. ben adalar için bizler çok daha yani <gülüyor> Evrensel normlarda bir şeyler istiyoruz. Tabii. Yeni turizmin bugün dünyada bir sürü örnekleri var. Tabii. Altından kalkamıyorlar. Tabii. Yani bir yer mahvolup gidiyor. Tabii, dünya Biraz vizyonu ya. geliştirip Tabii. yukarıya Tabii. E, günümüzdeki e, şeye bakmamız lazım, Tabii. değil mi? Tabi, tabi kültür bağlarını kopartıyor, iletişimi bozuyor turizm aşırı turizm aşırı turizm diyelim aşırı turizm biraz komik bir laf <gülüyor> ama aşırı vardı, turizm yani öyle. haddini aşmış her şey yani benim anneannemin bir lafı vardı ifrat kaçmayın derdi yani fazla fazla <gülüyor> şey yapmayın e, abartmayın her şeyin bir ölçüsü vardı. çünkü ölçü, yani. yönetemeyeceğin bir şeyin ölçüsüz bir şeyin e, bir de onun onu planlama şeyi haline getirmek korkunç bir şey ee, gelen kişileri e, ne sayıyoruz ne diyoruz ama e, geçenlerde arkadaşlarımızın söylediği gibi bir sene içinde 6 milyon kişi sadece şehir hatları vapurlarıyla İstanbul'dan taşınmış diyor. diyor. Çok yüksek bir rakam gibi geliyor evet. ama doğruysa motorları etmişimizde ne çıkıyor? Ha, 20 hmm. milyon neredeyse. Evet. Hmm. Bundan memnun olan, bundan e, istifade eden tabii ki bir e, tüccar kesimi, bir esnaf kesimi var ama e, gene memnun olacakları, gene istifade edebilecekleri bir şekilde yönetilen turizm olabilir. Tabii ki onların da katılması gerekiyor Yani Nileye bugün adanın olan. şey kesiminin e, turizmle beslenen insanların ve ailelerinin tu, e, şeyin dışında plan dışında e, hı hı. E, kalmamaları gerekiyor. Zaten çok sizin, aktörlü olmamız çok, gerekiyor. Tabii. Zaten sizin eleştirilerinizde yani bir bölümün plan üzerine hazırlanan raporda çeşitlendirme yani gelir kaynaklarını faal ekonomik faaliyet kollarını çeşitlendirme perspektifi de var. Tabi. Başka türlü de olmaz. Yani bu Tabii. adalar. Eskiden böyle değilmiş. Tabii Şimdi ki. de böyle olmak zorunda değil. İşte balıkçılıktan tutun, malum ne kadar da. Evet. Çiçekçilik, seracılık, seracılık, çiçekçilik, balçılık. E, tabi. Hatta yani, tarım tabii. Tarım, dönemi tabii. Tarım, tarım dönemi var Tarım dönemi var. bütün bunlar. Yani e, tabii. Bunla, bunları, bunlar da aynı şekilde bir bölü plan çerçevesi, bir bölüm planın düzeltilmesi çerçevesinde dile getirilecek istekler olmalı. Olmalı. En önemlisi, bunlarla birlikte eğitim alanı olabilecek bir alan burası. Şimdi burası dünyanın e, en önemli kültür metropollerinden birinin hı hı. Den kalan, arta kalan bir yer. Kültür mirası olarak. UNESCO'ya hak ediyor değil mi? UNESCO'yu fazlasıyla <gülüyor> hak ediyor ama UNESCO'ya bunu an iyi anlatmamız gerekiyor biliyorsunuz. <gülüyor> ee, ev ararsanız İstanbul'da bulamazsınız. Ev görmek istiyorsanız tek gideceğiniz yer adadır. Niye ev diyorum? Ev kültürel mirasın tek parçasıdır. Yani kent kültür, kent mirasının, kentsel sit hı hı. kentsel sitin tek e, şeyi evdir. Ev e, evsiz bir şey e, bu, Yani kültürel böyle bir sit bulamazsınız başka. Adalar tek yer ev hayatının hala süreceği, mahalle hayatı ilişkilerini süre, hı hı. sürebildiği. Peki koruma planları bu miras dokusunu sizce koruyabiliyor mu? Koruma planlarında Şu eksikler var. <gülüyor> koruma planlarında ne eksikler var? şöyle diyebiliriz Bir kere genel önce önce kabul şimdi kabul edip biraz da üzerinde gene tartışıp sonra da kabul edeceğimizi zannettiğim hı hı. verilmiş olan yükseklik var kat yükseklikleri altı buçuk metreyle sınırlıyor. Dediğim gibi bu önemli bir şey ve şey içinde doku içinde, azmanlaşmış binaya bundan sonra izin vermemektir. Ama evet. bundan önce yapılmış olan binaların durumu aynen kalıyor. Onlar için herhangi bir şey yok. Yıkarsanız gene eskisi gibi, yap eskisi gibi yapamıyorsunuz. Altı buçuk metre yapmak durumundasınız. Bu durumda birçok binanın yıkılmayacağını, bu şekilde kalacağını gösteriyor. Bunun yan tesiri nedir? Bu binalar eskidir. Depreme dayanıksızdır. Bu depreme dayanıksız binalar ...bir şekilde ya güçlendirilmelidir ya da bunlar için ayrı bir mevzuat, ayrı bir şey düşünülmek zorundadır. Ebden de can... yıkılması bekleniyor. de yıkılmasını <gülüyor> beklemek insanların da kaybını kaybı demektir. Ya ama elimizde çok e, örnek var korkunç kentsel dönüşüm evet. altında bugün evet. e, bambaşka bir şeye evet. gelmiş e, farksız bir, bir durum var. var. Bu bu, evet. bu başka bir tarafı oşin ama adalar e, bugün e, fayın hemen kenarında Hı -hı. Lebi fay diyoruz böyle. Hı -hı. Ama kayalar kayında... Ama kayalar üstünde diyelim <gülüyor> teki, bir yer ama burada ee, sorun şu ee, kültürel miras olan binalar da deprem tehdidi altında ee, diğer binalarda ama bunun çok iyi yönetilmesi lazım bugün deprem e, riski yüzünden çok değerli bir binamızı kaybettik adalarda deprem evet. riski var diye yıkıldı bu bina bu kurum, bugün koruma kurulunda bu konu oldu koruma kurulu bunu ele alıp da hı hı. E, önce deprem riskinden önce bu binanın acaba bir kültürel değeri evet. var mıydı diye düşünmek yerine doğrudan Mimar, doğruya girilen... İmar tekrar evet, telaffuz edelim. Yapılısı, evet. Evet. Buna şöyle bakabilirdi, bu binanın şu tamam bu deprem vaporu, bu yıkılabildiğini gösteriyor. Hı hı. Ama bu Sultanahmet Cami ise bu vapora bakmayacaktın sen. Hı hı. Ama şimdi bu nedir? Hı hı. Bir bina, herhangi bir bina, bakalım şunun bir değeri var mı diye evet. bakamadı. Bakmak şeyini gösteremedi. Ee, Hı -hı. O zaman Hı -hı. ne oldu? Yıkıldı. Hı -hı. Ee, evet. Hı -hı. Bu, bu böyle. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi tam koruma kurulunun şeysine geldiniz. Ee, Hı -hı. Böyle bakmadığına geldiniz. Hı -hı. Bu eski binaların, bu eski, eski fakat tescilli olmayan binaların da Hı -hı. sorun haline geldiğini gösteriyor. Hı -hı. Yani bunlar yıkılabiliyor rahatça. Hı -hı. İşte çeşitli yaklaşım var. Şimdi bir benim bildiğim Adalar Belediyesi'nin adada bir kudep. Hı -hı. E, kurma teşebbüsü var. Evet. E, Büyükşehir Belediyesi de galiba... E, o ona... bir tarihte şöyle. Evet. Hı -hı. Siz daha iyi hı -hı. Ya Çok ben. kısaca anlatacağım. Ben de çok ya. iyi bilmiyorum. Çünkü e, bu, bu ana oldukça temelli bir çözüm getirecek çünkü. Tamam. O zaman şöyle söyleyeyim. KUDEP'ler biliyorsunuz e, koruma, e, uygulama denetleme kurumlarıdır. Binal, e, bu işlerin e, alanda, sahadaki koruma alanını, koruma işini yönetecek olan kurumdur ve çok önemli bir kurum iyi kuruldular aslında. Fakat adalar e, her ilçenin kendi kudepi olursa kontrolü ve e, istikrarı ona göre olur. Ama bugün adaları, adalar kudep değil e, İstanbul Büyükşehir kudep yönetmek durumunda. Çünkü adalar kudepi kurulmamış. Bundan e, 2012 senesinde veya 13 senesinde kudep için bir hazırlık yapılıyor. Ciddi personel alımı yapılıyor adaya. Fakat kudep kurulamıyor. E, o zaman çevre ve Çevrecilik Bakanlığı, e, bakanlık tarafından daha doğrusu bu onay verilmiyor. Bunun nedenleri çeşitli olabilir bilmiyoruz. Politik olur vesaire. Bugün neticede adalar kudepsizdir. Adalar, adalardaki yapıların kontrolü bütün işlerin yürütülmesini İstanbul Büyükşehir yapıyor. Tabi yapamıyor. Uzakta kalıyor. Bu kadar basit. Yani. Peki bizim programımızın ise dünya mirası adalar hı hı. ve tabii ki hedefimiz UNESCO yoluna girmek. Hı hı. Bu da iyi bir koruma metodu tabii, çünkü tabii, veriler tabii. var, işlerimiz daha tabii. kolay, yazılı tabii. prosedürler var. Evet, evet. Çok iyi. Peki Ale Bey bir kent üyesi olarak size soruyorum, kent konseyinde bir UNESCO çalışma grubu oluşturulamaz mı? Bu vizyon Hı -hı. doğrultusunda Aladar Belediyesi'ne, İVB'ye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hı -hı. Turizm Bakanlığı bir kapı açılamaz mı? Evet. Adalarda çok değerli insanlar var. Demin de tabii konuştuk, ki, yaşıyorlar. Ki, Bu konularda bilgi becerileri var. Bu tecrübeler değerli bir şekilde aktarılamaz mı? Yöneticilerle çalışılamazlar mı? Yani çalışamaz mıyız? Ben hepsine olumlu cevap veriyorum. <gülüyor> hepsine olumlu cevap veriyorum. Rahat rahat yapılır. Ve öyle, örnekler, öyle bir örnek yaratılabilir ki adaların bu mimari ve kültürel miras potansiyelinin... ...hatta nasıl korunduğunun, nasıl korunması gereken modeli üzerinden bile UNESCO'ya başvurulabilir. Yani şunu demek istiyorum, bazı ödüller vardır, mimara verilmez, bazı ödüller vardır. E, ustaya da şey de verilmez, doğrudan doğruya bir projeye verilir. Öyle projeler yaratılabilir ki adalar kendi kendini koruyan... Kendi e, şey, e, bu korunmuşluğunu da dünyada çok özel bir yere oturtan bir konuma gelebilir. Bir anlam var. vermemiz gerekiyor. Europa Nostra'nın evet, böyle Europa, ödüller var. Evet. Europa Nostra'nın vardır, AHA'nın var. vardır. oradan doğruyu bir kente ödül verir. Evet, A evet programımızın mesela. maalesef sonuna <gülüyor> çok geliyoruz. <konu> çok. <gülüyor> <gülüyor> Dünya Mirası Adalar programında yeniden sorduk. Soracağız her programımızda defalarca adaları geleceği miras özelliğini kaybetmeden nasıl taşıyacağız? Sevgili Ali Bey çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim sizlere. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bize Facebook sayfamızdan ...Dünya Mirası Adalar... E, ...ulaşabilirsiniz. Tüm bilgilere, fotoğraf... ...ve geçmiş program linklerine de. E, peşin peşin teşekkür etmek... ...istiyorum selahattin'e Teknik Paz'a <gülüyor> e, e, Vakit yetmiyor. Bu sefer inşallah yetti. Hoşçakalın Adalar hepimizin. Adalar, Adalar, hepimizin. Adalar, Adalar hoşçakalın. Hepimizin, hepimizin. Çok teşekkürler.